Günlük sohbetlerinizin ee, aslında karmaşık bir ödül ekonomisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani bir arkadaşınıza heyecanla bir şey anlatıyorsunuz ve ondan kocaman bir vay canına tepkisi alıyorsunuz. İşte o tepkinin beyninizde küçük havai fişekler patlatan biyolojik bir sinyal olduğunu söylesek. Çok güzel bir giriş çünkü olay tam olarak bu. Bugün masamızda da işte tam da bu konuyu inceleyen müthiş bir rapor var. Bu iletişimsel tepkilerin nasıl bir toplumsal özendirici ödül mekanizması olarak çalıştığını anlatıyor. Hı hı. Misyonumuz da basit. Gerçekten mi demenin, hayranlıkla dinlemenin hatta bazen bildiğimiz bir şeyi ilk defa duyuyormuş gibi yapmanın arkasındaki o nörolojik sırları deşifre etmek. Bu yumuşak görünen becerilerin aslında ne kadar sert bir biyolojik altyapısı olduğunu göreceğiz. Aynen öyle. Hadi bu konuyu bir açalım o zaman. O zaman en temelden yani beynimizin içinden başlayalım. Direkt merkezden. Evet. Birisi anlattıklarımıza gerçekten pür dikkat kesildiğinde hani gözleri parlar, omuzları bize döner, kafamızın içinde tam olarak ne oluyor? Bu sadece hoşumuza giden psikolojik bir mi yoksa orada bildiğimiz anlamda kimyasal bir şeyler mi dönüyor? Orada kesinlikle ama kesinlikle kimyasal bir şeyler dönüyor. Bu artık somut olarak gözlemlenebilen biyolojik bir gerçek. Yani ölçülebilir bir şeyden bahsediyoruz. Aynen. Şöyle düşünelim. Beynimizin bir nevi beğeni butonu var. Ödül merkezi diyoruz biz buna. Birisi bize ilgiyle anlat çok merak ettim dediğinde o buton aktive oluyor ve bize küçük bir mutluluk dozu salgılıyor. O bölgenin adı neydi raporda geçen? Ventral ventral striatum ama önemli olan işlevi, bize kendimizi iyi, değerli ve en önemlisi duyulmuş hissettiriyor. Yani bu sadece hoşuma gitti demek değil, beynimin evet, bu deneyimden daha fazla istiyorum, devam et demesi gibi bir şey. Tam olarak bu, biyolojik bir teşvik, hatta Japonya'da yapılan bir MRI çalışması bunu çok net görselleştiriyor. ...dinleyici aktif dinleme dediğimiz davranışları sergilediğinde. Nedir onlar? Baş sallama falan mı? Evet, başını salladığında, hı hı gibi onaylama sesleri çıkardığında... ...konuşmacının beynindeki bu ödül merkezlerinde... ...kan akışının yani aktivitenin belirgin şekilde arttığı görülmüş. İnanılmaz. Kısacası dinleyicinin gösterdiği en ufak bir ilgi bile... ...konuşmacı için nörolojik düzeyde somut... ...ölçülebilir ve haz verici bir deneyim. Bekleyin bir dakika, şimdi işler daha da ilginçleşiyor. Raporda ödül tahmin hatası diye bir kavram geçiyor. Diyelim ki ben size sıradan bir şey anlatıyorum... ...ve sizden de nötr bir tepkisi bekliyorum. Hı hı. Ama siz beklenenden çok daha coşkulu, şaşırmış bir tepki veriyorsunuz. İnanamıyorum, bu harika gibi. Beynin bu beklenmedik ikramiyeye nasıl tepki veriyor? İşte o an beyniniz adeta bir bonus kazanıyor... Buna pozitif ödül tahmin hatası diyoruz. Pozitif ödül tahmin hatası. Beyin beklediğinden daha pozitif bir tepki aldığında normalden çok daha yüksek bir dopamin salgılıyor. Dopamin yani motivasyon ve öğrenme ile ilgili o meşhur nörotransmitter. Aynen öyle. Bu dopamin patlaması sadece o an kendinizi iyi hissetmenizi sağlamıyor. Aynı zamanda o anın hafızaya çok daha güçlü bir şekilde kazınmasına neden oluyor. Anlattığınız fikir beyniniz için artık dopaminle işaretlenmiş önemli bir bilgi haline geliyor. Bu müthiş bir şey ya. Yani sosyal etkileşimler aslında bir tür oyuna dönüşüyor. Beklenmedik her olumlu tepki bir sonraki seviyeye geçmek gibi. Çok güzel bir benzetme. Peki bu sırada sadece benim beynimde mi bir şeyler oluyor yoksa aramızda görünmez bir bağ mı kuruluyor? Harika bir soru. Sadece sizin beyninizde değil işte burada ayna nöronlar devreye giriyor. Ayna nöronlar. Dinleyici sizin heyecanınızı ya da şaşkınlığınızı... ...yüz mimikleriyle samimi bir şekilde taklit ettiğinde... ...mesela siz şaşırınca onun da gözleri açıldığında... ...evet. İki beyin arasında bir tür Wi-Fi bağlantısı kuruluyor resmen. Nöral senkronizasyon diyoruz buna. Ve bu bağlantı ne işe yarıyor? Sizin beyninizde anlaşılıyorum alarmını çaldırıyor... ...bu alarmda duygusal farkındalığı yöneten anterior insula denen bir bölgeyi harekete geçiriyor. Sonuç ne peki? Sonuç, aidiyet hissini pekiştiren ve stresi azaltan oksitosin hormonunun salınımı. Anladım. Yani basit bir vay canına tepkisi, karşı tarafın beyninde dopamin ve oksitosin salgılayan, onu daha motive eden, anlattığı şeyi daha önemli kılan ve aranızdaki bağı güçlendiren biyokimyasal bir koktel yaratıyor. Mükemmel özet. İnanılmaz bir güç. Peki bu biyokimyasal kokteylin arkasında bizim bilinçli olarak kullandığımız davranışlar da var. Raporda beni en çok düşündürenlerden biri stratejik bilgisizlik oldu. Yani bildiğin bir şeyi bilmiyormuş gibi yapmak. Bu biraz manipülatif gelmiyor mu kulağa? İlk bakışta öyle gelebilir, doğru. Ama araştırmacılar buna harika bir isim takmış. Toplum yanlısı yalan. Pro-social line. Aynen. Kulağa biraz tuhaf gelse de aslında temel işlevi bir statü yönetimi... Ve karşı tarafa alan açmak. Nasıl yani? Dinleyici bunu zaten biliyordum diyerek kendi statüsünü korumak yerine mi hiç duymamıştım diyerek kendi statüsünü geçici olarak bir adım geri çekiyor. Ve konuşmacının statüsünü yükseltiyor. Ona o an için uzman veya bilgi kaynağı rolünü hediye ediyor. Anladım. Yani deneyimli bir yöneticinin bir stajerin sunduğu parlak bir fikre Aa bunu daha önce hiç düşünmemiştim demesi sadece bir nezaket değil. Değil. Ostajerin stajerin fikrine daha sıkı sarılması ve onu daha ileri taşıması için ona psikolojik bir alan açma eylemi. Ona bir nevi bu sahnesinin diyor. Tam olarak bu. Bu karşı tarafın özgüvenini besleyen çok güçlü bir sosyal jest. Özellikle mentorlukta, ebeveynlikte, liderlikte bu davranış karşı tarafın düşüncelerini daha fazla geliştirmesi ve kendi fikrine sahip çıkması için bir iskele görevi görüyor resmen. Peki bu sadece yeni fikirler için mi geçerli? Mesela hayatımızdaki iyi bir haberi paylaştığımızda da benzer bir dinamik var mı? Olmaz mı? Diyelim ki uzun zamandır beklediğim bir terfiyi aldım ve koşarak size anlattım. Vereceğiniz tepki neden bu kadar önemli? İşte burada Shelly Gable'ın sermayeleştirme, yani capitalization teorisi devreye giriyor. Çok severim bu teoriyi. Sermaye eleştirme. Gabel diyor ki iyi bir haberin kendisinden çok o haberin paylaşıldığı anda alınan tepki o olayın bizim için ne kadar değerli hale geleceğini belirler. Ve bunu dörtlü bir matrisle açıklıyor. En ideal tepkiye de aktif yapıcı tepki diyor. Dörtlü matris. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Çok basit aslında. Birincisi en iyisi aktif yapıcı. Harika, inanamıyorum, çok sevindim. Bunu nasıl başardın? Bütün detayları anlat. Kutlamalıyız. Anladım. Yani coşkulu ve meraklı bir tepki. Kutlamaya bizzat katılmak gibi. Kesinlikle. İkincisi pasif yapıcı. Ne güzel. Oo, bu kötü. Düşük enerjili, yüzeysel bir onay. Yani bir nevi duydum ama çok da umursamadım mesajı, enerjiyi anında düşürüyor. Maalesef. Üçüncüsü, aktif yıkıcı. Emin misin, bu sana daha çok iş yükü getirecek, stresin artacak şimdi gibi olumsuz yönlere odaklanmak. Sevincini kursağında bırakmak yani. Zehirler ilişkiyi ve son olarak en kötüsü pasif yıkıcı. Ah ne güzel, benim de başıma ne geldi biliyor musun diyerek konuyu hemen kendine çevirmek. Ah en felası, insanı anında görünmez hissettiren o an. Bunu hepimiz ya yapmışızdır ya da maruz kalmışızdır. Tam olarak öyle. O yüzden aktif yapıcı tepkinin gücü çok büyük. Çünkü konuşmacının o olumlu deneyimi adeta yeniden yaşamasına olanak tanıyor. Sizin coşkunuz sayesinde kişi başarısını tekrar hissediyor değil mi? Aynen, içselleştiriyor. Ve bu da benlik saygısını ve o ilişkiye duyduğu güveni kalıcı olarak arttırıyor. Raporda beni şaşırtan bir kavram daha var. İyi imrenme yani benign envy. İmrenme kelimesinin kendisi bile biraz olumsuz bir tınıya sahip ya. Evet. Bunun nasıl iyi bir tarafı olabilir? Çünkü genellikle imrenme kelimesini haset ile karıştırırız. Araştırmalar bu ikisi arasında net bir ayrım yapıyor... Kötücül haset yani malicious envy karşıdakinin sahip olduğu şeyi kaybetmesini istemektir. Umarım o tersi de başarısız olur gibi. Anladım. Yıkıcı bir duygu. İyicil imrenme ise sana o kadar imreniyorum ki keşke ben de senin gibi yapabilsem. Bana ilham veriyorsun demektir. Bu aslında bir hayranlık ve takdir ifadesidir. Yani senin yerinde olmak isterdim. Demek aslında sen harika bir rol modelsin demenin bir başka yolu. Kesinlikle bu tepki konuşmacıya sen bende olmayan üstün bir niteliğe sahipsin mesajını verir ki bu da çok güçlü bir sosyal ödüldür. Dinleyici içinse bu duygu kendini aşağı çekmek yerine bir seviye atlama motivasyonu yaratır. Karşısındakini bir rol modeli olarak görür ve kendini geliştirmeye başlar. Beyindeki kimyasallardan birebir diyaloglardaki davranışlara geldik. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Yani bu küçük anlar bir ekibin ya da bir şirketin genel üretkenliğine hatta kaderini nasıl etkileyebilir? İşte burada Barbara Fredrikson'un genişlet ve inşa et yani broaden and build teorisi devreye giriyor. Teoriye göre ilgi görme, takdir edilme gibi pozitif sosyal geri bildirimler bireyin o anki düşünce dağarcığını genişletir. Ne demek bu tam olarak? Yani daha yaratıcı bağlantılar kurmasını... Problemlere daha esnek çözümler bulmasını sağlar. Zihinsel olarak daha serbest olursunuz. Ve zamanla bu deneyimler biriktikçe de psikolojik dayanıklılık gibi kişisel kaynakları inşa eder. Anladım. Bunu öz belirleme teorisiyle de birleştirebiliriz. Bu teoriye göre insanın içsel motivasyonu için 3 temel psikolojik ihtiyacı vardır. Yeterlilik yani yaptığım işte iyiyim. Evet. İlişkisellik, yani... Başkalarıyla bağ kuruyorum ve özellik yani kontrol bende. İşte bu konuştuğumuz teşvik edici tepkiler bu üç ihtiyacı da aynı anda besliyor. Yani iyi bir dinleyici karşısındakine farkında olmadan aynı anda sen bu işte iyisin, ben senin yanındayım ve fikirlerin değerli demiş oluyor. Aynen öyle. Bu maaş priminden çok daha güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Kesinlikle motivasyonu dışsal ödüllerden yani para veya statüden içsel motivasyona kaydırır. Uzun vadeli başarının anahtarı da bu zaten. Kulağa müthiş geliyor ama bunun bir karanlık tarafı bir aması olmalı. Olmaz mı? Bu övgü ve onay mekanizması her zaman işe yarar mı? Ya da samimiyet olmadığında ne olur? Çok önemli bir nokta. Rapor övgü paradoksuna dikkat çekiyor. Özellikle düşük özsaygılı bireylere yönelik... Sen bir dahisin veya bu yaptığın kusursuz gibi abartılı, şişirilmiş övgüler. Evet. Tam tersi bir etki yaratabilir. Kişide bu yüksek standardı sürekli korumalıyım diye bir performans kaygısı oluşturur. Hmm. Bu kaygı da onun zorlu görevlerden kaçınmasına ve Carol Dweck'in sabit zihniyet dediği o düşmesine neden olabilir. Yetleneklerim sabit. Ya yaparım ya yapamam düşüncesi yani. Bu özellikle yöneticiler ve ebeveynler için kritik bir ders. Harikasın demek yerine bu soruna yaklaştığın açıyı çok beğendim çünkü gibi spesifik ve samimi geri bildirimler vermek çok daha değerli o zaman. Aynen öyle ve en önemlisi samimiyet. Beynime sahte tepkilere içten olmayan bir gülümsemeyi ayırt etme konusunda oldukça yeteneklidir. Doğru. Eğer bir ilgi tepkisi samimiyetsiz, manipülatif olarak algılanırsa bu bir ödül değil, sosyal bir tehdit olarak işlenir ve güveni yıkar. Peki bu ilkeleri alıp inovasyon ve iş ortamına taşıyalım. Bir ekibin daha yaratıcı olmasını, daha yenilikçi, hatta çılgın fikirler üretmesini bu iletişim tarzı nasıl sağlar? Bunun anahtarı Amy Edmanson'ın psikolojik güven adını verdiği kavram. Psikolojik güven çok duyuyoruz son zamanlarda. Evet. Bir ekip üyesinin alay edilme veya cezalandırılma korkusu olmadan fikirlerini söyleyebileceği, soru sorabileceği ortak inanç demek. İşte bizim konuştuğumuz bu onaylama, merak etme, ilginç bir fikir biraz daha açar mısın deme gibi davranışlar psikolojik güven ortamının temel taşlarıdır. İnovasyon da doğası gereği birçok ham veya ilk bakışta saçma görünen fikrin ortaya atılmasını gerektiriyor zaten. Tabii ki. Yani psikolojik güven en tuhaf fikirlerin bile filizlenebileceği verimli bir toprak gibi. Ve bu vay canına gibi tepkiler de o toprağa sulayan yağmur damlaları. Mükemmel bir benzetme. Eğer bu ham fikirler bile ilginç bir yaklaşım, bunu nereye bağlayabiliriz gibi yapıcı bir merakla karşılanırsa fikir akışı devam eder. Ayrıca Anita Woolley'nin kolektif zeka araştırması da şunu gösteriyor. Bir grubun zekası... Üyelerin bireysel IQ ortalamasından çok... Neye bağlı? Sosyal duyarlılıklarına. Yani birbirlerinin sözsüz ipuçlarını ne kadar iyi okuyabildiklerine... ...ve konuşma sırasını ne kadar adil paylaştıklarına bağlı. Yani yine dinlemeye ve anlamaya geliyoruz. Kesinlikle. Merak soruları sormak ve aktif dinlemek... Söz hakkını grupta dengeleyerek daha sessiz üyelerin de katkısını havuza dahil eder ve bu da kolektif zekayı doğrudan arttırır. O zaman bugünkü derinlemesine incelememizin temel bulgusunu şöyle özetleyebiliriz. Şaşırmak, hayran kalmak, merak etmek gibi tepkiler basit bir nezaket kuralı değil, bireysel gelişimi, toplumsal güveni ve en önemlisi inovasyonu tetikleyen, biyolojik temellere dayanan hayati bir ödül teknolojisi. Kesinlikle. Son bir toparlama yaparsak bu mekanizma birey düzeyinde dopamin ve motivasyonla öğrenmeyi tetikliyor. Hı hı. Etkileşim düzeyinde nöral senkronizasyonla güven inşa ediyor evet. ve toplumsal düzeyde psikolojik güven ve kolektif zekayı mümkün kılıyor. Kısacası birine tüm samimiyetinizle vay canına bunu bilmiyordum demek ona sadece bir iltifat sunmak değil. Aynı zamanda nörobiyolojik bir güç ve geleceği inşa etme cesareti vermektir. Dinleyicimizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım o zaman. Bu raporda bu teşvik edici tepkilerin toplum yanlısı beyaz yalanlar olabileceği ve bunun güveni artırabileceği belirtiliyor. Evet. Evet. Ancak aynı zamanda iyi niyetli olmayan kişilerin bu mekanizmayı manipülasyon için kullanabileceği de bir risk olarak not edilmiş. Peki siz samimiyet ile stratejik teşvik arasındaki o ince çizgiyi günlük hayatınızda nasıl yönetiyorsunuz? Bir sonraki sohbetinizde verdiğiniz bir tepkinin karşınızdakinin beyninde yarattığı etkiyi düşünmek iletişiminize farklı bir boyut katabilir mi?